Tevbe edip de tekrar aynı hataya düşen kimse ne yapmalıdır? Bir daha tevbe eder. Allah'ın tevbe kalitesi daima açık. La taqnatum min rahmetillahi. Allah'ın rahmetinden merhametinden ümit kesmeyin diyor Cenab-ı Hak. Allah bütün günahlar bağışlar. Evet, inşallah hocam. Yalnız nasıl olsa Cenab-ı Hak affedecek diye düşünmemek mi lazım? Sonra bu bunu sevk eder mi acaba? Yani her halükada düşünüm. Allah affeder diye düşünüp o günahtan uzaklaşmaya çalışmak lazım. Yani kimseyi ümitsizlik aşlamak doğru değil. Yani adam işte içki içti, tövbe olsun bir daha içmeyeceğim dedi. Şeytan'a uyudu, nefsine uyudu, dayanamadı, bir daha içti. Yani artık sen üç defa tövbeni bozdun, beş defa bozdun, elli defa bozdun. Daha edemezsin yok. Senin için Allah katındaki tövbeler kapamış diyemeyiz. Evet. İnşallah e, yaptığı her tövbe, günahına ebediyen son verdiği tövbe olur diye inşallah sadece temenni ederiz inşallah evet.